Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın tuzakları kitabında faiz hilesinin haramlığı ve bazı Zararlar üzerine duracağız inşallah. Kardeşlerim, Aleyhisselam ve selam efendimiz bazı kimselerin içkiyi ismini değiştirerek helal sayacaklarını haber verdiği gibi bazı kimselerin de alım-satım veya ticaret adı altında, faizi helal sayacaklarını haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki, bazı kimseler, alım-satım adı altında faiz yiyecekler demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu hadisiyle, beyni i iğne denilen, hileli ve faizli satışı murad etmiştir. Ali sallallahu aleyhi ve böyle buyurdukları hususundaki bu haber sahih olarak bize ulaşmış ve bu açıkça beyni inenin haram olduğuna delalet etmiştir. Çünkü beyi ine denilen şey sadece faize hile yapan kimselerin dilinde bey diye isimlendirilmektedir. Bu hadis ise ona bey ismini değil, riba faiz ismini vermektedir. Yine bilinen bir husustur ki kardeşlerim, bu ümmette açıkça ribaya helal diyen hiç kimse bulunmamaktadır. Ancak bunun, yani ribanın adıyla ve şekliyle değiştirilip bir alım-satım şekline soktuktan sonra onu helal sayanlar olmuştur. Ona bey demişler, muamele etmişlerdir. Yine malumdur ki faiz sadece şekli ve adı yüzünden haram kılınmış değildir kardeşlerim. Ribadan maksat neyse onun hakikat ve mahiyeti, neden ibaret ise o yüzden haram kılınmıştır. Bu hakikat ve mana ise bütün riba ile ilgili hilelerde aynen mevcuttur. Ribeye hileler denilen bu hile ve oyunların ribanın hakikat ve manasının değişmesinde hiçbir tesiri bulunmamaktadır. Sadece isim ve şekil değişmiş oluyor. Şekil ve ismin değişmiş olması ise katiyen faizi haram olmaktan çıkarmaz. Faiz aslında hangi mahsurları ve mevsedetleri yüzünden haram kılınmış ise yani ifsatları onlardan hiçbirini de ortadan kaldırmaz. Hatta tersine bu mahsur ve mefsedetleri artırır kuvvetlendirir evet kardeşlerim faiz hilesi denilen muamele faizin haram kılınmış sebebi olarak mahsur ve mefsedetleri daha da artmaktadır nerede kaldı ki onun haramlılığını ortadan kaldırıp onu haşa helal kılmış olsun Hüce Rabbimiz faizi ihtiyaç sahibinin zarara uğraması yüzünden haram kılmıştır. Aleykümselam ve Rahmet'in. Faiz yüzünden onun devamlı fakir ve yoksul kalma, kalmasını önlemek için ardı arkası kesilmeyen bir borcun içine düşmesin diye faizi yasaklamıştır. Ve faizin böyle zararlar verdiği muhtaç kişinin evinden evindeki bütün eşyasından mahrum kalmasına yol açtığı da bilinen şeylerdendir. Diyebiliriz ki bu yönüyle faiz kumar gibidir. Adam kumarda her şeyini kaybeder, büyük hasret ve kederlere garip olur. Faizde de böyledir. Faizin hilesi, bey iğne dedikleri işlem ve muamelelerde de böyledir. Bütün emir ve nehileriyle kulların dünya ve ahiretlerinin iyilik ve ıslahını hedefleyen dinimizin hikmetinin tam oluşunun neticesi ise kulları bu şekilde zararlandıran kumar, içki, riba gibi şeylerin mutlaka haram kılınması idi ve haram kılınmıştır da. Bu haramlara götüren sebep ve vesileler de onun nazarında haramdır ve lanetlenmiştir. Nitekim kardeşlerim şeriatı kâmile kamile sarrafta altını gümüşe gümüşe altına çevirdikleri veya para bozdurdukları zaman her iki tarafın hakkını kabız ve teslim almadan birinin oradan ayrılmasını bile haram kılmıştır. Keza bir dirhemi bir dirheme ikisinden biri vadeli olmak üzere satışını da yasaklamıştır. Aralarında hiçbir fark ve fazlalık bulunmasa bile haram kılınmıştır. Acaba böyle bir dinin sahibi hakkında onun o kadar mahsur ve ifsatları içine alan o hileli muameleleri haram kılmadığı nasıl zannedilir? Hikmeti kamil ve sonsuz olan Allah subhanahu ve teala'nın şiddetle haram kıldığı faize karşı hile ve oyunlar düzmeyi mübah kıldığını hangi akıl iddia edebilir? Adam zavallı muhtacın bütün varını yoğunu ele geçirsin. Onunla yaptığı muameleye de muameleyi şeriye dediği için bu şeriye olsun. Hiç mü. Bu hileyi şeriyecilerin yaptıkları gibi hastalarını tedavi etmeye çalışan doktorlar da hileyi şeriye yapmaya kalkışmış olsalardı herhalde bütün hastalar ölürdü. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ve onun alemlere rahmet olarak gönderdiği anistilat ve selam. Haşa hastalarına hile yapan, yaptıran, onları helak eden ve ettiren bir hekim durumuna düşer değil mi? Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın ve resulunun bazı şeyleri haram kılmış olmaları bizim kalplerimiz ve manevi yapımız için bir perhiz gibidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin. Kalplerin sıhhati işte bu yasaklara riayet etmeye bağlıdır. İmanın devamı, korunması ve kuvvetlendirilmesi de buna bağlıdır. Nasıl ki kardeşlerim bir doktor nasıl hastalarını bazı zararlı şeylerden men ediyorsa Rabbimiz Fânuhu ve Teala da bizi bunlardan men etmektedir. Hiç hastalarına karşı hile yapan bir doktor veya doktoruna karşı samimiyetsiz davranan bir hasta olur mu? Öldürücü bir maddeyi, zehiri, şifa diye hastasına takdim eden doktor olur mu? Olursa ona doktor denir mi? İşte kalplerimizin ve manevi yapımızın sıhhatinin korunması ve tedavisiyle ilgili hizmet veren din doktorlarımız da böyledir. Yani alimlerimiz. Allah onların sayısını artırsın. Onlardan hiçbiri kardeşlerim asla adını veya şeklini değiştirmek suretiyle herhangi bir haramı helal diye Müslümanlara takdim edemez. Hiçbir hile ve oyunun Allah'ın haram kıldığı şeylerden birini yapmak için caiz olduğunu söyleyemez. Söylerse o bu ümmetin din doktoru olamaz alim olamaz kardeşlerim aklımızı başımıza alıp insaflan düşündüğümüz zaman göreceğiz ve güzelce anlayacağız ki Allah subhanahu ve teala'nın haram kıldığı şeylere karşı irtikap edilen bir hilenin adı ve şekli ne olursa olsun o asla caiz değildir kula kulluk görevi olarak tereddüp eden herhangi bir vecizi düşürme için veya düşmüş ve çözülmüş olan bir şeyi bağlamak için irtikap edilen hilelerin durumu da böyledir. Kişi düşünüp anlar ki kardeşlerim, böyle hileli günah ve haramların mahsur ve ifsatları, ismi ve şekli değiştirilmeden işlenen günahların, mahzur ve ifsatlarından daha fazladır. Allah'ın insan olarak yarattığı ve yaratılmışların en şereflisi kıldığı kulun, aklı ve vicdanı da buna şahittir. Bir insan olarak senin aklın ve vicdanın da buna, elbette şahitlik edecektir. Sesim net değil mi? Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, haram kıldığı bu şeyleri, asla isimleri ve şekilleri sebebiyle haram kılmış değil. Önce bunun yakalanması gerekir. Onların haram kılımız sebep ve illetleri olan mefsedetlerdir, Yani ifsatlarıdır. Onların isim ve şekilleri değil, hakikat ve mahiyetlerine bağlı. Bunların isim ve suretlerinin değişmesiyle hiç bu hakikatler değişir mi? Elbette değişmez. Değişseydi, hiç Allah subhanahu ve teala iç yağını eritip de adını şahım yerine vedek diye değiştirmeleri sebebiyle Yahudilere lanet eder miydi? Elbette etmezdi. İşte bu yüzdendir ki isim ve şeklini değiştirmekle haramın haramlıktan çıkacağını zan ve iddia etme Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini alaya alma Allah Azze ve Celle ve Resulüne karşı hile ve oyun yapmadır. Üstelik bu hile ve oyunları, hile aldatma ve nifakları Allah'ın dinine isnat etmektir. Bir kötülük ve fesat için haram olan bir şeyin, daha büyük bir kötülük ve fesat için haram olmayacağını düşünmek gibi, çok mahzurlu ve tehlikeli bir meslektir. İşte bu yüzdendir ki, Ebu Eyübü Sahdi yani şöyle demiştir: Allah onlardan razı olsun. Çocukları aldatırcasına Allah'a karşı hile ve oyun yapıyorlar. Eğer işi olduğu gibi yapmış olsalar bence daha ehmen olurdu. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam efendimiz Yahudilerin irtikab ettiği, ettiğini sizler irtikab etmeyin. Aksalde halde en küçük bir hileyle haramları helal saymaya kalkışırsınız buyurmuştur. Allah'ın bizi dininde sabit kılsın. İmam Ahmet'in üstadlarından Bişir bin Esser'i bu konuda şöyle diyor kardeşlerim. Baktım ilmin hadis ve reyden ibaret olduğunu Aleykümselam Baktım İlmin hadis ve reyden ibaret olduğunu gördüm. Hadise baktığım zaman bunda nebilerin, resullerin, ölümün, ahiretin, yüce ve büyük Allah'ın rububiyet ve azametinin, cennet ve cehennemin, haram ve helalin, akrabaya iyilik ve ihsanda bulunmanın ve bütün iyilik ve hayırların zikredilmiş olduğunu gördüm. Reye akılla hareket etmeye baktığım zaman ise burada tuzak, hile oyun, karşılıklı cimrilik, derine dalma dinde çekişmeye önem verme hile ve oyunların kullanılması akraba ile ilgiyi kesme haramlara karşı cüret gösterme gibi şeyler gördüm evet büyük adamlardan büyük sözler çıkıyor kardeşlerim Aleyküm selam. Silo eniştelerini topluyor mu burada? Ne? <gülüyor> Ebu Davut'un nakline göre İmam Ahmet kendisine şöyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini geçersiz kılmak için çeşitli hileler düzüyorlar. Kardeşlerim bu ve emsali zatların kötüledikleri rey farzları düşürme sünnetleri geçersiz kılma, haramları mubah saymak için uydurulan hilelere kaynaklık eden reydir ve selef alimlerimiz bunun kötülenmesi üzerinde müttefiktirler. Allah kendilerinden razı olsun. Bakın, Abdullah İbni Mesud şöyle diyor. Rey şahsi düşünceye fazla önem vermekten sizleri sakınmaya davet ederim. Çünkü sizden öncekiler şahsi düşüncelere kapılarak sapıtıp helak oldular. Şahsi düşünce ve kıyasa yönelen kişi ayağı sabit iken kaymaya başlar diyor. Evet. Yine İbni Mesud şöyle diyor. Hiçbir sene geçmez ki daha öncekinden beter olmasın. Ben sizlere gelecek bir yılın önceki yıla nazaran daha kurak olacağını söylüyorum salah ve ilim ehli olanlarınızın azalıp tükeneceğini anlatmak istiyorum tabi sonra kendi şahsi görüşlerine esas alan bolca kıyasadılan kimseler gelecek ve güzelim müslümanlık bunların yüzünden yıkılıp gidecektir diyor. evet yine bakın kardeşlerim Allah kendilerinden razı olsun Ömer bin Elettab şöyle diyor Sizler reis sahiplerinden sakınınız. Çünkü onlar aleyhissalatü vesselamın sünnetinin düşmanlarıdır. Onlara hadisleri belleyip korumak zor geldiği için sünnetin cahili olmuşlardır. Sonra kendilerine sorulduğu zaman biz bu meseleyi bilmiyoruz demek kendilerine ağır ve ayıp geldiğinden şahsi düşünceleriyle fetvalar verip sünnete muhalefet etmişlerdir. Siz onlardan sakınmasını biliniz demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yine kardeşlerim, İmam Ahmet bin Hanbel oğlu Salih'in rivayetine göre bunlar hileleriyle yeminlerini bozuyor, bozduruyorlar. Halbuki Allah kitabında yeminlerinizi sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın demiştir Nahıl 91'de evet. Allah subhanahu ve teala bizleri hayırdan ayırmasın bir defasında İmam Ahmet'e bir kadın var kocasından boşanmak istediği halde kocası buna yanaşmıyor dini hükümlere karşı hile yapanlardan biri bu kadına demiş ki, eğer sen İslam'dan irtidat edersen, Müslümanlığı inkar edersen, kocandan boş olursun. Şimdi bu kadın bu adamın sözüyle amel ederek irtidat etmiş. Siz buna ne dersiniz? İşte böyle bir soru karşısında müthiş öfkelenen imam onlara şu karşılığı vermiştir. Bu fetvayı veren, bu fetva ile amel eden bu fetvaya razı olan kimse kafirdir demiştir evet. Abdullah İbli mübarek de bir soru vesilesiyle böyle söylemiş ve sözünün sonunu şöyle bağlamıştır. Şeytanın bu derece bir marifet göstereceğini ben asla zannetmiyordum. Nihayet bu hileci ve oyuncu insanlar geldiler şeytan da bunu onlardan öğrenmiş oldu. Allah şeytanın şerinden, şeytana benzer insanların şerinden bizleri korusun kardeşlerim. Hakikaten hülle meselesinde de gördüğümüz gibi bir insana şeytan bu kadar namussuzluk yaptırıyorsa bu kadar ifsad edip kandırabiliyorsa demek ki açık bulduğu her noktada yaptığı hileler batıl yollarla Allah'ın dininden Allah'ın gerekse kaderinden her şeyinden insanı uzaklaştırıp ne yapıyor? Tuzaklar kuruyor. Ve onun kurmuş olduğu bu tuzakların sayesinde aldanan insanlar aynen Allah Azze ve Celle ile iblisin arasındaki konuşmaları Kur'an'da okuduğumuz zaman and olsun ki diyor sana uyanların hepsini cehenneme dolduracağım diyor. Demek ki ihlaslı olan kurtuluyorsa iblisin her türlü girmiş olduğu yolları bizim kapatmamız gerekiyor. Ama ahlaken, ama yaşayışta, ama kader bölümünde, ama fıtri boşluklarımızda, ama imanı zaaflarımızda. İşte şeytanın, iblisin vermiş olduğu vesveseler, hileler sebebiyle insan Aciz, fakir, merhametsiz, ahlaksız, cani, zinakar, yalancı, akraba ilişkisini kesen, her türlü hayra karşı ilgisiz kalan, iyiliği emretmeyen, kötülüğe alabildiğine giden, şahsiyetsiz bir tavır olur veya şahıs olur, çıkar. İşte kardeşlerim, buradaki mevzuda da, Faizin ismen değil de hile yoluyla iblisin insanlara helal kılma oyunlarıdır. Halbuki Allah Azze ve Celle Allah ribayı mahveder, sadakaları ise bereketlendirip çoğaltır demiştir. Faiz ve faiz hilesi yaparak çok mal kazandığını zanneden faizcinin malı da ne kadar çoğalmış olursa olsun elbette mahvolacaktır. Bunun sırrı şudur kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bir takım isyan, günah ve hileleri irtikab eden kimseleri bunları yapmaktaki maksatlarının zıttıyla cezalandırır. Asla onları kendi maksatlarına erdirmez. Mesela insanları aldatmak için durmadan yalan söyleyen bir adamın durumuna dikkat edin göreceksiniz ki o tamamen maksadının tersiyle cezalandırılmış durumda kimseler ona inanmamaktadır hep ganimetinden malım çok olsun diye bir şey çalan adamın cezasına bakın hem kendi öz hissesinden mahrum edilir hem de eşyası yakılır İhramdayken avlanması yasak olduğu halde avlanan adamın cezası nedir hem avlandığı şeyin yenilmesi ona haram kılınmış hem de onun bir benzerini sadaka olarak vermekle mükellef tutulmuştur. Adam nefis ve şeytanına uyarak başını yukarıya kaldırmış hak ve hakikati kabul etmeye tenezzül etmemektedir. <Gülüyor> sayfayı bitireyim de bırakayım şimdi. hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz Allah razı olsun Allah razı olsun Allah razı olsun bunun da cezası kardeşlerim kibirlenip büyüklendiği nispette küçültülüp zelil kılınmasıdır düşünün insan olarak hakkı tanıyıp birleme ve ona itaatte bulunma ve bunun halinde bulunmasına rağmen haktan yüz çeviren kimseyi Allah Subhanahu ve teala kendi zatı ilahiyesine hakkıyla kul olanlara kul köle kılmıştır. Yani bir olana birliğini takdim edemezsen birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalmıştır bir insan. Yani tevhidi anlayamamış birçok kirli şirk, karanlık yollara düşmüştür. Yolları tıkayan, yolcuları korku ve dehşete salan, yol kesici eşkiyanın cezası ise, bütün yolları kendilerine kesilmesi, elleri ve ayaklarının da çaprazlama kesilip atılmasıdır. Artık şimdi kendileri ağır ve korku içinde yaşamaktadırlar. Haram yollardan zevklenmek için, zina ve livataya sapan kimselerin ruhlarına ve bedenlerine tattırdıkları lezzetin cezası dövülüp taşlanma suretiyle yine beden ve ruhlarına elem vermesi değil midir? Acı ve elemler ta lezzetin vardığı yere kadar ulaştırılmaktadır. Allah bizi her türlü pislikten, günahtan tiksindirsin kardeşler. Ali sallallahu aleyhi ve selam efendimiz başkasının evine asla izinsiz bakmaz, gözlemez. Bakan birinin layık olduğu ceza da onun o hıyanetine karşılık gözünün oyulmasıdır demiştir. Hatta Müslim'in naklettiği bir rivayete bakacak olursanız Enes diyor ki, adamın birisi diyor, kapının kıyığından gözünü koymuş içeriye bakıyordu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elini oradan sivri şiş gibi bir şey aldı, kenardan ayağın ucuna basarak giderek adamın gözüne sokacaktı. Ve kim bir insanın, bir Müslümanın evine izinsiz gözünü böyle sokarsa onun cezası, onun gözünü oymaktır demiştir. İşte bütün hiyanet suçlarında onların hiyanetlerinin iptal etmesi bakımından yine böyle zecri tedbir ve cezalar getirilerek hainlerin maksatlarına ermesi engellenmiştir. Bir hain maksadının bir kısmına ermiş bile olsa bu onun cezasının artırılması mahiyetinde tecelli etmiştir. Rabbimiz subhanahu ve teala'nın kitabında buyurduğu gibi elbette Allah hainlerin keydini yani hile ve oyununu boşa çıkaracaktır buyurmuştur aleyküm selam ahmet hoşgeldin bir kimse ki kardeşlerim velayet imarat ve kaza yani valilik emirlik hakimlik gibi bir görev almaya çok hırslı bulunmaktadır işte bizim dinimiz onu kendisinin bu hırsını zıttıyla karşılar ona bu hırslı bulunduğu vazifelerden herhangi birinin verilmesine engel olur çünkü ve vesselam biz bizim işimizde emirlik isteyene hırslı olana biz bunu vermeyiz demiştir dikkat ederseniz burada kişinin liyakatla bu göreve gelmesi yani her müslümanın kendini karakterli olarak yetiştirmesi ve her insanın bir komutan bir emir bir vali pozisyonda olmasını ne yapmıştır bu vermiş olduğu nasihatlarla insanın kendi kendine değer vermesi ve kendini toplumda bir yere getirmesi için ahlaken onu donatmıştır. Vasıflı olmaya davet etmiştir. Dikkat edersek Rabbimiz fân ve Teâlâ'nın bu yüksek ve ince hikmetini ta Adem babamızın cennetten çıkarılışı olayında da müşahede edebiliriz. Adem Aleyhisselam cennette ebediyen kalmak istedi. İşte onun bu arzusu ile o yasak ağaçtan yemiş ve bunun karşılığı olarak da ondan mahrum olmuştur kardeşlerim. Ve o ümit ettiğinin zıttıyla karşılaşmış. Allah subhanahu ve teala'nın kendisiyle beraber başka ilahlar edinip onlara tapınanlara layık gördüğü ceza da ne kadar yerinde tecelli ediyor değil mi? Müşriklerin güya edindikleri bu ilahlardan yardım umuyorlar. Onların mı yardımı ve vasıtasıyla nice ilahi lütuf ve yakınlıklara nailiyet diliyorlar. Hakikatte ise tam umduklarının zıttıyla karşılaşıyorlar. İşte bakın Rabbimiz Panokh ve Teala kitabında ne diyor? Onlar kendilerine yardımcı ve destek olsunlar diye Allah'tan başka ilah edindiler hayır. Yarın o taptıkları ilahlar bunların tapınmalarını inkar edecek ve bunlara zıt olacaklardır diyor Meryem 81'de. Yine Yasin suresinde belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilah edindiler. O ilahlar kendilerine yardım edemez. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Kendileri o putları korumaktadır diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala sakın Allah ile beraber başka ilah edinmeyin. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın diyor İsra'da. İşte kardeşlerim bütün bu ayetler ve benzeri ilahi beyanlar Allah'a inanmakla beraber başka bir ilah edinip o ilaha yönelen ve tapınan bütün müşriklerin yardımsız, sevgisiz ve övgüsüz, yapayalnız bırakılacaklarını açıkça haber vermekte. Düşünün şimdi, insanlar doğrudan doğruya Allah'a ortak koşsalar bile, çeşitli yönlerden ahlakı zaaflar gösterip, ilahi hududa ters giderler. Bakarsınız birçok bakımlardan iyi ve doğru bir gidişe sahip oldukları, ibadetlerine ilgi ve önem verdikleri halde, ticari yönden dürüst davranmayabilir. Alışverişlerinde hile edebilir. Tartıda ve ölçüde, hak ve adaleti gözetmeyebilir. İşte bakın bu durumda da, Rabbimiz Fân-ı Hüveteâlâ onları, idarecilerden zulüm görme suretiyle cezalandırır. Onların yaptıkları hile ve haksızlıkların, kat kat fazlasıyla, ellerinden mallarını almak için çeşitli kanun ve tedbirler çıkarırlar. Kendi maksatlarının tersiyle muamele görürler. Zekat ve sadakalarını vermeyenlere bakın. Yine mallarındaki eksilme ve bereketsizlik ile karşılaşırlar. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi yağmur yağmama yani dağdaki inekler emzikteki çocuklar kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın Allah bir damla yağmuru vermeyeceğini söylüyor. Demek ki mallar azalır, miktarı kaybolur veya tamamen yok olur. Zenginler fakir duruma düşüverir. Bakın bir zekat ve sadaka vermeme yani malın eksileceği korkusu onun elinden de gitmesine kargaşanın anarşinin doğmasına da sebep oluyor. Din ve maneviyet bakımından da Allah subhanahu ve teala'nın eksiz ve şaşmaz adaletinin tecellisi budur kardeşlerim. Müslüman bile olsan madem ki Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine arka çevirmişsin karşılaşacağı şey mutlaka manevi bir perişanlık şaşkınlık ve taşkınlık olacak. İşte bu iki aslı hidayet kaynağın dışında Kur'an ve sünnetin bunun dışındaki bir yerde hidayet arayan insan bu amel ve maksatlarının zıttıyla cezalandırılacaktır. Ve bütün hidayet kapıları da onların yüzüne kapanacaktır. Bakın Allah Resulü ve Vesselam ne diyor? Uzun bir hadisin içinden bir pasaj seçiyor. Ve her kim kibirlenip tenezzül etmediği halde Kur'an'ı terk edecek olursa Allah onun belini kırar diyor. Allah onun belini kırar, iki yakasını bir araya getirmez. Kim hak ve hidayeti Allah'ın kitabının dışında arayacak olursa Allah onu şaşırtır, insanlık aleminin en şaşkını ve en düşkünü kılar diyor. İmam Tirmizi Darimi ve Tabarani bunu nakletmiştir. Kardeşlerim bu hikmeti hakkıyla anlamak, gerekli ibreti almak üzere Allah'ın kitabından yüz çevirenlere lütfen şöyle bir bakın. Göreceğiniz hale bir dikkat edin. Ya kibirinden dolayı ondan yüz çevirmekte ya da hak ve hidayeti başka yerlerde aradığı için ondan yüz çevirmekte olduğunu müşahede edeceksiniz. İşte bu iki halin cezaları da bunlar. Ya Allah'ın onların belini kırması, onları saptırma cezası, çünkü onların amellerine uyan ceza budur. Evet. Allah subhanahu ve teala bizlere dininde ihlasla, samiyetle boyun eğmeyi nasip etsin. Rabbim şeytanın kurmuş olduğu her türlü hile ve tuzakları gören, hakka gönül veren ve ondan uzak kılanlardan eylesin kim tuzak ederse tuzağa uğrar kim hile yaparsa hileye uğratılır kim oyun yapıp tuzak kurarsa tuzağına yakalanır İlahi kanun böyledir ve bu kanun muntazam devam eder istisnasız böylece devam edip gider kimse bu kanunu değiştirip saptırmaya asla güç yetiştiremez kim birine iftira atarsa, bir müminin diyor, ayıbını ifşa ederse, artık onun hasmı Allah'tır diyor. O bir kişiye bir meselede hile kurmuştur ama, Allah onun bütün ayıplarını, insanlara ifşa eder diyor. Kim Allah'a karşı tuzak kurarsa, Allah da ona karşı tuzak kurar diyor. Aynen münafıkların, müminleri ve Allah'ı aldatmaya çalıştıkları gibi. Bakın ta mahşer yerine kadar Müslümanları aldatan münafıklar Allah Azze ve Celle mahşer yerinde insanları topladığında dünyadayken kim kimi memnun etmek için amel etmişse gitsin hayrını ondan beklesin dediğinde ortada sadece müminler kalacak. Ve onların arasına karışmış münafıklar Allah subhanahu ve teala onlara seslenecek bensin Rabbinizim bana secde edin müminler korkacaklar Allah azze ve celle'yi tanıyamayacaklar çünkü o gün Rabbim subhanahu ve teala kahhar celal sıfatıyla onlara seslenmiştir biz seni tanımıyoruz biz senden Alemlerin Rabbi Allah'a sığınıyoruz dediklerinde, Allah Azze ve Celle onlara rahmet sıfatıyla, cemal sıfatıyla tecelli edince, müminlerin hepsi bilecek ve Rab'larına secde edecekler. Allah'ım bizi onlardan kıl. Ama o ana kadar müminleri ve güya Allah'ı aldatmaya çalışan münafıklar ise, ne kadar secdeye gitmeye çalışırlarsa çalışsınlar sırtlarının üstü geriye düşecekler. İşte Allah'ın tuzağı da budur kardeşler. Allah subhanu kuvveti ala müslüman olarak yaşamayı müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Elhamdülillahirrahmanirrahim.